Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yine Hukuk Güvenliği programındayız. Aynur Hanım bugün açışı yapacak. Evet, peki ben yapıyorum o zaman. Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün bir konuğumuz var. Sayın Avukat Mehmet Ruşen Gültekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, bulduk Aynan Hanım. Geçen hafta yargıç bağımsızlığı ve tarafsızlığından söz etmiştik ve yine sözümüz bitmemiş zamanı iyi kullanamamıştık. <gülüyor> Evet doğru. Bugün e, konuya eski ve deneyimli bir yargıç olarak sizin katılımınızla e, kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sizinle beraber konuya el atalım dedik. Şimdi elimde e, Hannah Arendt'in Sorumluluk ve Yargı isimli bir kitabı var. Yeni çıktı bu Kasım ayında geçtiğimiz ay çıktı. Ben aldım bir süredir elimdeydi. Sel yayıncılıktan çıktı. Bugünlerdeki Metro arkadaşım okumaya başladım. Ne güzel. E, onun birinci bölümü Diktatörlük koşullarında kişisel Sorumluluk". Başlığı altında daha yeni ama Çok çarpıcı sorular ve savlar var Şimdi sayın yazar diyor ki En başında onu söyleyelim hukuki ve Ahlaki meseleler özdeş değildir Buna rağmen aralarında Ortak bir bağ vardır çünkü ikisi de yargı gücünün varlığını şart kılar Şimdi evet. Bu sonuca varana kadar da Bir giriş yapmış bölüme e, Basit ama önemli sorular soruyor Haksızlığa uğramanın Haksızlık yapmaktan daha iyi olduğuna duyulan bir inanç olduğunu söylüyor ama bunun yanlışlığını da hemen ileri sürüyor. Şöyle bu anlayışın dayandığı anlayış, düşünce şu aynı durumda bulunmamış bir kişi nasıl yargılama yapabilir? Ben kimim ki yargılayayım yaklaşımı? Dahil olmadığımız, geçmişte kalmış olayları ne ölçüde vakıf olabilir, aydınlatabiliriz ve insanları yargılayabiliriz? Gerçeğe acaba gerçekten ulaşabilir miyiz? Çünkü yargıçlık yaptığınız için sizin nasıl bir geçmişiniz oldu ve buralarda neleri düşündüğünüzü çok merak ediyorum. E, bu yeteneğimizi yani yargılama yeteneğimizi, gerçeği arama konusundaki görevimizi ve yeteneğimizi inkar edersek o zaman tarih yazımı ne olacak? Muhakeme hukuku ne olacak? Dolayısıyla tarih yazıldığına ve muhakeme hukuku olduğuna göre de aslında insanların bu yeteneği var. Tarihte yüzyıllarca sınanmış bir yetenek. Ee, her şey olup bittikten sonra üretilen yargıların yargılama kapasitemiz üzerindeki etkisini nasıl ölçeceğiz? Gerçeğin adını tarihçiler ve yargıçlar koyuyorlar e, meslekleri icabı ama acaba kibirlilik de gündeme geliyor mu bu işi yaparken? Hüküm kuran Acaba e, yargıladığı kişinin hatasından kendini muaf tutabilir mi? Böyle bir muafiyet psikolojik olarak da olsa yaşanıyor mu? Ya da yargıladığınız bir kişinin başına gelen talihsizlikleri e, ya da o kişinin hatalarını gördükten sonra hüküm kurduktan sonra şükürler olsun İyi ki benim başıma geldi gelmedi konusunda yargıçlar ne söylemek isterler? Neden yargılamadan kaçıyoruz acaba özgür bir failin varlığından şüphe mi duyuyoruz öyle biri yok mu aslında yaptığından sorumlu ya da onu üstlenmekle yükümlü tek bir kişi bile yoksa niye yargılama yapıyoruz bu tür devam eden sorular var yoksa hepimiz birbirimize mi benziyoruz aynı ölçüde kötüyüz ve biraz olsun düzgün kalmayı deneyenler veya deniyormuş gibi yapanlar ya azizdir ya sahtekar öyle mi? Ee, bizi rahat mı bıraksınlar? Şimdi siz uzun süre yargıçlık yaptınız. Konu, e, dinleyicilerimiz sizi e, tanıyorlar. Daha önce de konuğumuz oldunuz. Kibirli miydiniz? Kendinizi farklı ve toplumun üstünde görür müydünüz? Bağımsız ve dokunulmaz hissettiniz mi kendinizi? Çok şükür iyi ki bunlar benim başıma gelmedi dediniz mi? Yargılama gücünü... Kendinizde nasıl gördünüz bu yeteneği kendinizde nasıl geliştirdiniz nasıl yaptınız yargılamayı yargıçlık çünkü karar verme makamı çok merak ediyoruz ve dinleyicilerimizle hem teorik hem de duygusal anlamda sel anlamda değerlendirmeler yaparsanız. Yargıçlıktan emekli olmuş bir <gülüyor> kişi olarak. Artık avukat yani. olarak daha rahat e, olabilirsiniz. Tabii tabii bu konuda aslında tabii söylediğiniz konuların hepsi ayrı ayrı çok önemli ama bu konuda ilk önce bir İngiliz hukukundan bir örnek vererek başlamak istiyorum. Hukuki akıl nedir? Evet. Hukuki e, yargılama yetkisini kazanan kişiler neden olmalıdır? Neden bu bazı yargıçlar tarafından yapılmalıdır mesela yargılama? Yıl 1612 olay de geçer o tarihte hem laik mahkemeler hem kilise mahkemeleri vardır. Orada Edward Cook isminde bir yargıç hı hı. ve Piskopos birbirlerine girerler. Çünkü bir kişinin tutuklanması ile ilgili kilise mahkemeleri yetkinin kendisinde olduğunu düşünmektedir. Oysa bu tamamen laik mahkemenin yetkisinde olan bir noktadır. Bu çatışmalarda Piskopos İngiliz Kralı Birinci James'e gider ve der ki siz bu uyuşmazlığı çözebilirsiniz çünkü siz kralsınız. Bu üzerine yaşanan çatışmada bir krallık kurulu toplanır. Bu kurallık kurulunda e, kral ben yargılama yapabilirim bu sorunu çözebilirim der. E, ama İngiliz yargıç ayağa kalkar der ki hayır efendim siz yargılama yapamazsınız. Kral kızar der ki ben akıl ve doğa üzerine bu kadar eğitim aldım biliyorsunuz. Nasıl benim bir yargılama yapamayacağımı kendi insanların üzerine karar veremeyeceğimi düşünürsünüz. Bunun üzerine sözü alır e, Yargıç Baş yargıç der ki efendim Sizin doğa ve akıl konusundaki bilginizi tartışmıyoruz Ancak yargılama yapabilmek Uzun süre bir hukuk tecrübesinden Hukuk aklından geçer Hukuk aklı olmadan Hukuk e, tecrübeleri olmadan Bir yargılama konusu hakkında Kimse karar veremezler Şimdi burada aslında Çatallı bir şeyi anlatır. Hem yargılama yetkisinin kimde olduğunu anlatır ve yargılama yapacak kimselerin aslında ne denli tecrübeli olması gerektiğini anlatır. Bunun dışındaki kimse kralı da şöyle der. Tebanız hakkında gerek miras gerek başka uyuşmazlıklarla ilgili sizin karar vermeye etkiniz olamaz der. Bu Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin kapısında olan bir anlatımdır aslında şu anda adaleti temsil etmek üzere. Şimdi buradan kişisel olarak bana döndüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Bir kere şunu biz stajdayken öğrendik o Kaç zamanlar. Kaç yaşında staj yaptınız? Atınmanız 26 yaşında başladım. Askerden döndükten sonra mı? Evet. Hı hı. Askerden as bir askerliği ben daha sonra yaptım ya şeyin içerisinde. Hı hı. hukuk fakültesini bitirdim. Hı hı. Bitirir bitirmez e, staja başladım çünkü hı hı. avukatlık stajından önce ben Haziran'da mezun oldum dört yılda hı hı. ve finalde bitirmişti. Evet. <gülüyor> e, ve bitirdikten sonra Eylül ayında sınav açılmıştı ona girdim hı hı. o sınavda başarılı oldum ve adli yargı yargıç adayı olarak baştan başladım. Bir kere hı hı. şu karmaşayı da bizi, dinleyicilerimiz açısından anlatmak istiyorum. Ben stajdayken adli yargı komisyon başkanımız bana dedi ki Ruşen bir araştırma yap. Ee, niye dedim niye biz hakim ve yargıç kelimelerini kullanıyoruz buradaki sıkıntı ne terminolojideki ben de kuruma gittim Türk Dil Kurumu'na bir araştırma yaptım hakim kelimesi Arapça kökenli bir sözcük ve şapka kullanmadığınız zaman ağının üzerinde bir anlam ifade etmiyor dolayısıyla bu kullanılabilir ve mutlaka ama ağının üzerinde bir şapka olmasını gerektirir oysa yargıç sözcüğü Uygurca'dan geliyor yargılama yapan kişiye yargıç deniyor Dolayısıyla hem öz Türkçe olması itibariyle hem de aslında daha iyi anlatması itibariyle. Çünkü yargılama yapan kişi yargıç. Kulak açısından da çok şey ve hatalı kullanamada elverişi vermiyor bu açıdan. Yarayı yarıyor aslında. Bu uygulama, sebepten dolayı o, hep bunu kullandın. Biz staja başladığımızda bir e, cumhuriyet savcımız vardı. Kapıdan içeriye girdiğimizde biz ilk gün şunu söyledi. Arkadaşlar dedi içinizde para kazanmak isteyen. İçinizde iyi arabaya binmek isteyen, ailesiyle birlikte olmak isteyen kişiler varsa lütfen dedi kapı şurada çıksın. Çünkü dedi bu meslek dedi sefa değil cefa mesleğidir. Hayatınız boyunca bir rahip gibi yaşayacaksınız. Yalnız olacaksınız özellikle küçük yerlerde. Sizden ricam bazı hobiler kazanın, müzik dinleyin, heykel yapın. Ben öyle yaptım dedi. O tür yerlerde dayanabilmek amacıyla. Rahip Rahatsal pek alanda... düşüncesi katılmıyorum <gülüyor> doğrusu... Rahip orada bir tabii <gülüyor> şey evet. aşırı bir benzetme. Ee, evet. ee, şey anlamındaydı belki işte. Metaphor me değil de. E, evet, falan. çünkü yalnız yaşamanız gerekecek. Buna ilişkin olarak eğer ama dedi para kazanmak istiyorsanız siz başka bir hayaliniz varsa ve ailenizi çok seviyorsanız çünkü bu meslekte dedi çok tayin olacaksınız ve bulunduğunuz yerde tek başına kalacaksınız. Bu açıdan dedi bunlarla ilgili dayanamayacaksanız ve bunlarla ilgili kendinizi geliştiremeyecekseniz bir sorun. İkincisi şu biz onları hep e, yaptık Aynur Hanım ne, neydi o? Bir kere adalet nedir sorusunun asıl temeldeki yanıtı şu bence. Hı. Haklı ile haksız arasındaki en e, bunu, bunu belirleyebilmek. Haksızlık nedir? Haklı ile haksızı bu dosyalar üzerinden tespit edebilme yeteneği. Adalet dediğimiz şey aslında haksıza uğradığımızda kalbimizdeki bir sızı. Bu bizi acıtıyor. Bunu çözebilmekle ilgili siz bir yere geliyorsunuz. Ve bu noktada tecrübe kazanmayı, demin anlattığım hukuki, hukuki akla geçerek bir takım şeyler anlatmaya başlıyorsunuz. Ve bu aslında sizi... ...adaleti tesis etme, adaleti sağlamayla ilgili bir yere getiriyor. Ve bu aslında biz hep söyleriz. Biz ne yapıyoruz? Bizimkisi aslında yargıçların yaptığı dosya adaleti deriz biz buna. Evet. Eğer bir takım belgeler, gerçek olaylar... ...burada da avukatlık mesleği çok önem taşıyor. Çünkü kişilerin bunları, dosyaları ya da tutanaklara kendilerini aktarması mümkün olmuyor. Bunları en iyi aktarabilen ya da bunların doğru dürüst... <gülüyor> ...yani dış dünyada olan olayları... E, dosyanın içerisine koyabilen kişiler Avukatlarımız Bu noktada yargıya en büyük yardımcı kişiler Avukatlar çünkü yargıç yukarıda Aslında Hı -hı. dış dünyada olan olayları bilmiyor Ve sadece duruşmada Bunu anlayabilme şansı da olmuyor Hı -hı. İyi bir avukat da Bunu orada anlatıp aslında yargıcı ikna edebilecek güce sahip oluyor Yeter ki yaptığının etkili olduğunu Kendisi de inanabilirsin diye düşünüyorum Hı -hı. Bu noktada biz e, ilk başlarken mesleğe e, ...stajda işte deneyimler kazanmaya çalıştık e, ve ondan sonra atamalarımız yapıldı. Fakat tabii yargılama e, da şöyle sıkıntılarımız oldu ilk baştan itibaren. E, bunu e, kısaca şöyle anlatabiliriz. Mesleğe başladığından itibaren haksızlığa uğramaya başladım. Hmm. E, bu mesela bir yere benim hakkım olduğum hale, hale liyakat olarak benim gelmem gereken yere baktığınız zaman liyakatı hani gerek kıdem hı -hı. olarak gerek meşteki tecrübem olarak benim almam hı. gerekirken siz atandınız diyelim hı -hı. E, sonra Bahri abi atandı başka bir yere ben hep üzüldüm dedik ya hani devlet herhalde bir aklı var böyle yapıyor sonra 15 Temmuz'da o arkadaşların hepsinin tutuklandığını gördüm hı -hı. meğer onlar meğer aslında devlet devlet aslında belli bir sarmalın içine girmiş hı -hı. bu sarmalın içerisinde bizler bu sanal dünyayı görmemişiz daha sonradan yazışmalardan, şimdilerde itiraflardan Hı -hı. anlıyoruz ki aslında bizim devlette olmamamız için Hı -hı. başka bir kumpas yapılmış. Bir arındırma yani şu an devlet kendisini FETÖ'den arındırıyor. O, o zaman da e, kendi kadroları üzerinden liyakata bakmaksızın Tabii. sizleri bir kenara itip kendi insanlarını herhalde tabi Tabii mesela bir örnek vereyim ee, bu noktada şimdi de işte bugünün sorunlarına ne geleceğiz oradan da Hı -hı. diye umuyorum. Ben Niksar'da görevi yapıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı için hı hı. doktora yaptığım ve dil bildiğim sebebiyle adım geçiyor. Hı hı. Bunu Yargıtay'da duyan cemaatçiler benim hakkımda isimsiz e, soruşturmalar açıyorlar. Ve bu soruşturmaları hakimler ve savcılar yüksek Kuruna gönderiyorlar. İsimsiz nasıl açıyor? Niksar'dan bir takım bu öyle bir örgüt ki öyle bir yapı ki hı. oradan dilekçeler gönderiyorlar. Hı. Mehmet Ruşen Güldegin şu, evet, şu dosyadan rüşvet almıştır. Evet, isimsiz. Mehmet Ruşen Güldegin şu dosyadan rüşvet almıştır. Bu parayla da i̇ftira şunu almıştır sizde. tabii ki. Bunların hı. hepsi iftira. Ya da hı hı. kadınla ilgili, genellikle vurdukları yerler. Bunları hı hı. daha hı hı. çok biz evet. e, asker işte casusluk soruşturmalarına gördük. Hala hı hı. bugün Ergenekon mağduriyetleri devam ediyor derken birçok yuvanın yıkıldığından bahsederken, hı hı. Bu, bu kumpasların biz tam ortasında kaldık ve. Hı hı. O noktada Yargıtay savcılığına gitmemem için Yargıtay başsavcısı beni liyakata dayalı olarak istediğinde önüne benimle ilgili dosyaları koymuşlar. Demişler ki efendim bu adam hakkında soruşturmalar var. Doğru dürüst bir yargıç değil. Benim bakın bunlardan hiç haberim yok. Fakat iyi bir staj yaptığım ve çalışkan olduğum için aynı hakimler ve savcılar yüksek kurum içinde yedek üye olarak yer alan... Dokuzuncu Hukuk Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Asarlıoğlu demiş ki ya demiş ben bu çocuğu tanırım benim yanımda staj yaptı. Hı hı. Şimdi yargı kendi içinde aslında bir üstadlık bir liyakat şeyine sahipti. bir şey yani. Vesait yargısı hı. dedikleri ya, aslında bu yargıydı. Kendi içinde işte işi olan siyasetten uzak liyakata yakın bir hiyerarşi içerisinde yürüyen bir şeydi. Bu noktada referanslarınız da böyle olur. Siz beni tanırdınız derdiniz ki Ruşen iyi bir yargıç bu makamda sizi mahcup etmez. Mesela bir a ceza mahkemesi yarın bir gün o ceza mahkemesinin işleriyle ilgili bir sıkıntı olduğunda ise size dönülürdü Aynur Hanım. Denilir ki sizin referansınızla geldi Aynur Hanım. Siz de mesela atıyorum bir dairenin bir daire başkanı oluyorsunuz ya da gene bu meslekte artık en az 20-30 yıllık tecrübesi olan insanlar oluyorsunuz. Bu noktada yaşadıklarımız çok sıkıntılı oldu. Biz aylarca bu soruşturmaların etkisinde kaldık. Bu ihtiralarla uğraştık. Ve hı hı. Bun, e, bunlardan kurtulmaya çalıştık. Bunun gibi yüzlerce insan aslında bu soruşturmaların altında kaldı. Evet. Belki e, toplumun bilemediği hani cemaat yapısı dediğimiz zaman bunların nasıl çalıştığı ile ilgili e, anlaşılamayan kısım bu oldu. Biz bu, bu, bunun içerisinde yargı görevini yapmaya çalıştık ve bununla ilgili bir yerlere gelmeye çalıştık. Ancak hı hı. özellikle tabii şunu da söylemem lazım. 17 yıllık meslek hayatında hiçbir zaman ben tayin dilekçesi yazamadım. Hep reysen alındım bulunduğum hmm. yerlerden. <gülüyor> Bunun da sebebi bulunduğum yerlerde yolsuzluklarla ilgili soruşturma yapmam ya da kimsenin hoşuna gitmeyen ama yargı adaleti sağlamak üzere bir takım kararlar vermiş olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bağımsız ve dokunulmaz hissettiniz mi kendinizi? Dokunulmuş aslında size yani tayinlerle yani başından dokunulmuş. başından itibaren aslında biz e, şöyle hani çocuk yaşta başlıyoruz. Biz Adalet Bakanlığı'nın ya da hakimler ve saygılar Yüksek Kur'un kapısını bile bilmezdik. Çünkü biz öyle yetiştirildik... ...öyle bir üslubumuz vardı... Sonuçta çalışacaktık başarılı oldukça zaten. Çünkü hı hı. bizim abilerimiz bizi yetiştirenler zaten öyleydi. Örneğiniz evet. oydu. Öyleydi. Demin bahsettiğim şey aslında çok önemli bir noktaya getiriyor. Birazdan da orayı konuşacağız. Yargıçların coğrafi teminatının olmaması. Evet. Yargıçlardaki coğrafi teminatın olmaması sebebiyle bugün hı hı. ne yaparlarsa yap yapılsın. Evet. Ne sağlanırsa sağlansın. Eğer bir yargıç verdiği bir karardan dolayı. Ertesi gün tayin edilebiliyorsa hı hı. yani edilmesi de önemli değil. Bundan korkuyorsa çünkü biz biliyoruz ki yargının hı hı. sadece esasında değil görünüşte de bağımsız olması önemli. Evet. Dolayısıyla bu noktada zaten bunu yaşayamıyorsun. Her yargıç bir korkuyla yaşıyor. Acaba önüme gelen bir dosya birilerini rahatsız eder mi? Bundan dolayı bir sorun yaşar mıyım? Vereceğim kararlar. Vereceğim kararlar. Hepsi tüm yargıçlar bu kabusla yaşadıkları için şu anda bir yargı bağımsızlığı hatta ben artık şöyle diyorum. Türkiye'de yargı bağımsızlığı yok artık sadece anlatıp talep edebiliriz. Halk artık oy vererek yani bunu talep edeceğiz yani halk artık yargı bağımsız olsun diyenlere oy vererek. Hı -hı. yargı bağımsızlığının ve Türkiye'nin bu noktadaki Hı -hı. adaletin önemini. Çünkü adaletin çöküşü dediğimizde şey de tam da bu oluyor. Hı -hı. Kimse artık esastan adil yargılandığına, Hı -hı. doğru bir yargılama yapıldığına inanmıyor. İnanmadığı için de yargıç doğru bir karar verse de Haksız da bir yerde kendini haklılığını görebildiği için o da o kadar önemli bir şey ki bir dosyada haksızsınız ve sizin haklılığınız yönünde bir karar alabiliyorsunuz. Bu o kadar e, birileri için o kadar cazip bir şey ki bu da bırakılmak istenmiyor. Ama ne oluyor toplumdaki adaletin çöküşünü burada yaşıyoruz. Şimdi ben bu evet. sizin söylediklerinizden. Aslında işte bu e, Gülen cemaatinin yargıya egemen olduğu dönemdeki sıkıntıları çok açık ve net olarak gördüm. Geçen e, programımızda biz son günlerde özellikle mahkemelerde yaşanan yani suç ceza hakimlerinin verdikleri, hakimliklerinin verdikleri kararları biliyoruz da mahkemelerin verdiği kararların nasıl bu adayet duygusunu ortadan kaldırdığını ve hakikaten bunun artık nereye varacağını e, düşünmenin ötesinde çok ciddi endişeler içinde olmamız nedeniyle bu, bu, bu konuyu konuştuk. Ve e, bugünkü tablonun aslında e, ana mekanizmalarını veya bu, bu tabloya gelişteki ana Problemleri de e, bulmaya çalıştık. Aslında söyleyeyim ki çok açıklıkla yani Gülen cemaatiyle e, tablosunu çizdiğimiz yargıçlar ve savcılarla ilgili bağımsızlık tarafsızlık onların işte soruşturulması özlük hakları ile ilgili problemler ondan önceki dönemde de vardı. Yani ondan önceki dönemde Belki bu kadar göze çarpmıyor Hatta şöyle diyorum 1972'den itibaren Aslında ben hani tarih olarak Coğrafi teminatın ortadan kaldırılması, kaldırılması. Ilk evet, evet vardı yani, tabi ki Yani, evet, yani o, o dönemde de vardı evet. Fakat yani Bu, bu, denli bu cemaat da dönemindeki kadar e, Çarpıcı Olmadı ama bugün Başka bir, başka bir tabloyla karşılayız e, Geçen e, Şeyde programımızda e, dedik ki işte yani bir mahkeme e, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını e, işte e, sanıkların e, avukat olmasını, sorguların yapılmış olması ihtimali olmuş olmasını, kanıtların karartılma ihtimalinin kalmamış olmasını e, gerekçe göstererek tahliye ediyor. Aynı heyet 6 saat geçmeden Veyahut 10 e, saati doldurmadan e, bu kişilerle ilgili yeniden tutuklama kararı veriyor. Daha sonra bu kararı veren hakimler başka mahkemelere dağıtılıyor ve onun yerine hakikaten özel bir başkan, özel bir yargıç e, getiriliyor ve bu yargıcın ve başkanın da uygulamalarını duruşma sırasında izliyorsunuz. Bu, bu hakikaten hiçbir dönemde yani sıkı yönetim mahkemeleri döneminde bile görülmemiş bir şeydir. Doğal Ve yargıçlık ilkesi kaldı. Doğal yani. yargıçlık ilkesini ben biraz fazla yorumluyor, farklı yorumluyordum ama bu da bana göre tamamiyle hakikaten doğal yargıç ilkesinin çiğnenmesi açısından önemli bir tablo. Evet. Evet bir de Aynur Hanım'ın tabii bu Geçen program için hazırladığı Bazı e, evet. istatistikler e, Bilgiler Aradan vardı sonra Şimdi onları belki kısaca bir şey de ama. Söylemek lazım Hı -hı. bitirmek amacıyla Söylüyorum tamam. bunun yargıç ve Cumhuriyet Savcıları üzerindeki psikolojisini Anlatmak açısından. ben o kadar çok Gece uykusuz kaldım ki bu soruşturmalar Hı -hı. Ve başıma gelenler ve yarın ne Geleceğini bilerek ve yaptığım hiçbir şey yok Arkadaşlara bak En sonunda soruyorsun. hastalandım Ve hastanedeyken ben artık dedim ki bu şeye yarın başıma geleceklere dayanamayacağımı hissettim. Çünkü adaletin kendi içerisinde adalet olmadığını gördüm. Hastanedeyken ağır Hı. bir ameliyat geçirdim. Geçmiş. Ve sebebi tamamen stresti. Hı. Aslında benim e, meslekten müstefi sayılmamın altında orada duvara bakmam yeter hastanede. Baktım ki ben öleceğim artık. Yani çünkü bu şekilde ne adaleti tesis edebiliyorum ne kimseye de bir faydam oluyor. Hı hı. Ki emeklilik hakkımı da kazanmamışım çıktığım gün parasızım da bir de böyle bakın yani hı hı. En, en vahimi de şu bu sürgünlerin e, tek sadece beni sürgün etmiyorlar benim çocuklarım da sürgün oluyor benim Tabii. eşim de sürgün Tabii. oluyor. Okul Ve onlar gidemediği durumları... zaman ben şunları da gördüm arkadaşlar da kendileri gittiği zaman eşleri tarafından niye sen sisteme uymadın? Deniliyor bir de ondan suçlanıyor İhtibarsızlaştırma çocuklarımız oluyor, tabii, Aile, kendi de, aile dahi, de size karşı tabii, Bir ceza ki, ayrı ceza Sana şey. mı kaldı ülkeyi kurtarmak deniyor Yani şu bu aslında Beylik bir sözü de getiriyor Yargıçlar cesur olmak zorunda Bırakılmamalı Hani cesur yargıç arıyoruz evet, diyoruz ya. Evet. Öyle değil işte aslında tabii işin hiç çözü. Bu arkadaşlarımızın Dokunulamayan tabii, huzurla... çok beçesini de konuşacağız. Şimdi Hı -hı. alınan yargıçlar açısından da işte birçok yönden eleştiriyoruz. İşte bakanlıktaki Hı -hı. liyakat sınavlarının puanlamasının kaldırılması. Evet. Belki bir yerden e, torpille gelebilmeleri ya da referans alabilmeleri. Bir siyasi partiyi e, referans alabilmeleri gibi... ...olmaması gereken şeylerin olduğu... ...çok sö söz ediliyor... Hı -hı. ...ancak sonuçta bu arkadaşlarımız yargıç oluyorlar... ...yani Hı -hı. öyle bir sistemin içerisine... ...giriyorlar ki adalet tesis edecekler... ...ve sonuçta bunu yapamadıklarında... ...sadece bir güce... ...yöneldiklerini hissettiklerini... ...onlar da hastalanacaklar... ...yani Hı -hı. onlar için değil... ...dolayısıyla bu sistemi bundan arındırmak... Her toplumda çok önem arz eder diye düşünüyorum. Bu arayı bitirmeden önce demin zaten müsafi sayılmanızla ilgili minik bir şey söylediniz. 16 Aralık 2013'te istifa evet. Bu bir tesadüf mü 17 Aylık'tan bir gün önce? Yani tabi ameliyatım yazın olmuştu. Hı, ee, tesadüf. Ben, ben tabi ameliyatın hemen ardından karar verdim ama tabi eşinizi ikna etmeniz gerekiyor. Ailenizi ikna etmeniz gerekiyor. Tabii. E, tamamen tesadüf oldu hmm. e, o tarihte dilekçemi verebildim ama 17'sinde de olsaydı çünkü aslında şu, şunu söylememiz lazım şunu anlatmamız lazım bakın yargıçlar siyasi insanlar değildir inanın ben 17-25'in hmm. ne anlama geldiğini. Hı -hı. cemaatle işte siyasi parti arasında bir çatışma olduğunu daha sonradan anladım. Hepimiz aslında. sonradan anladık. Yani, yani şey var ya yani... o günleri benim zaten bilebilme ya da yorumlayabilme şansımız yok. Ben günde 18 saat dosya okuyan bir yargıçtım arkadaşlar. Hı -hı. Böyle gazetelerde boy boy işte siyasette neler okuyor cemaat nedir bilmem ne nedir filan gibi şeyleri çok da bilerek hareket etmiyorduk ya da aramızdaki bakın öyle, öyle bir şey dönene ki kadar bakın ben yargıtayda çalıştım yargıtay cumhuriyet sahibisinde binlerce ceza dosyası okudum ve benim odama gelen insanların aslında beni fişlediklerini so öğrendim 15 sonra Temmuz'dan da. sonra Hmm. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşınız gibi bunlar ya yani biz birlikte i̇şte çalıştık bu, bu, yani aynı de, lojmanlarda aynı, aynı servislerde, servislerde yaşadık, aynı, odalarda. aynı odalarda durduk yargıyı birlikte konuştuk. ama o sizi Eski... başka bir yere ihbar ediyormuş e, tabii, yani değil bunlara bu, korkunç bir devlet çöküşüdür aslında bu emniyette de yaşandı devletin bu kendi içinde de yaptığı bir şeyi örgüt ayrıca adliye içinde o yüzden 15 Temmuz'dan sonra yapmıştık. 15 Temmuz'dan sonra yaşanan devlette de çok büyük bir travmadır. Yani çok büyük bir travma aslında. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Bütün bunlara rağmen yargıç ve savcı adalet için görev yaparken her şeye rağmen bütün siyasi baskılara rağmen ve hatta ailenin devleti siz mi kurtaracaksınız sorusuna rağmen tarafsız ve bağımsız Karar verebilme imkanı var mıdır İnsan ya bir Yargıç bir savcı kendi içinde Bunu nasıl hesaplaşır Evet yani şöyle sormak Lazım şimdi devletin bugün geldiği Noktada ciddi bir e, Biz bunları siviller Olarak çok görmesek bile devletin içerisinde Bu çok daha ağır var bir beka sorunu Ülkenin sınırlarıyla ilgili problemler bir terör Sorunu bakın şu anda Türkiye'de 11 milyona yakın kişi şüpheli Konumunda her bir dakikada 23 kişi şüpheli olarak kayıtlara giriyor Cumhuriyet Başsavcılıkları. Mu muhalefete oy veren şey, iki kişiden biri yargılanıyor. Yalnız bir an. şey söylediniz şimdi. E, e, sını, devletin sınırları e, konusu dediniz. Evet. Yani devletin sınırlarını korumak bir e, yargıcın ve savcının işi midir? Yoksa bu aslında askerin, ordunun e, dış güvenliği sağlayacak Siyasetçi diğer idari... Mi? Şimdi Efendim? devlet şu anda devlet kanımca topyekün bir cemaatle mücadele ediyor görünümünde devletin içinde bu hukukun üstünlüğü olmadığı yerde büyük problem arz ediyor demek istediğiniz o aslında ancak biz hep şunu öğrendik. Mesela ben bununla ilgili Yargıtay'da çalışırken yani biz insan haklarını ve insanı devlete karşı korumakla görevli kişileriz. E evet. Bu işin felsefesi. Yani bu. hakkı koruyacaksın. Ama şimdi görevi başlayan yargıçlara hocam, devleti hocam. koruyacaksın diye öğretiliyor. öğretiliyor. Şimdi evet. asıl zaten doktrin değişiyor burada. As, as, bu da şimdi devleti koruyacak. Devlet tamam. Devlet anlayışı. Tamam devleti korusun. O, o yargıç devleti korusun. o yargıç şu anda iyi bir şey yaptığını düşünüyor aslında. Devleti evet. korusun. rolü yani, yani, ona öyle yani, öğretiliyor. Rolünü evet. görevinin tanımı aslında devletçi Adalet için değil, gerçeği bulmak için değil, toplumsal adaleti gerçekleştirmek için değil, ee, biz ve ötekiler, iktidar ve muhalefet, evet. e, yardımlar ve düşmanlar olmamalıydı. Aynen. Aynen. İşte aynen. kuvvetler ayrılınca gelmemiz Üzerinden. lazım. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aslında, aslında devleti korusun da, devleti, Hangi devleti? As, as, as, hayır devleti korusun Hı. fakat hukuk ve özgürlüklerin, insan haklarının Yurttaşın haklarının korunmadığı, adaletin olmadığı yerde zaten devleti korumanın imkanı kalmıyor ki. Yani bir e, devlet e, içinde hukuk ve adalet bitiyor ise zaten o devleti korumanın imkanı yok. O zaman Orduyla da polisle de hiçbir şeyle de koruyamazsınız. Devletin Tabii. önce herkesi koruması lazım Yani çoğulcu demokrasi olması lazım İki temel kuralı var Kuvvetler Aylığı işlemeli ve hukuk devleti olmalı o devlet hmm. Anayasayla verdiği sözü Demokratik tutmada hukuk ki devleti dediğimiz e, biz, biz o devleti korumaktan şey o. bahsediyoruz Bakın zaten şu, şunu söylemek lazım Kuvvetler Aylığı prensibinin en temel ilkesi genç Gençlere bunu anlatırken o, onun şunu söylüyorum zaten Adalet dediğimiz şeye ulaşmak için hukuk icat edilmiştir İnsanlık tarihinde hukukun hı hı. icat ediliş sebebi... ...adalete e, ulaşmaktır. Muhalifleri tepelemek aracı değil yani. Eğer evet. yasalar adalete ulaşmak için çıkartılmıyorsa parlamentolarda. Evet. ...dolayısıyla doğru sonuçlara, akli sonuçlara gitmesi... ...ve adalet üretmesi mümkün değil. Hı hı. Ne örnek veririz? Mesela ben Yargıtay'da çok bundan ya Adli yargıyı etkilemeye teşebbüs suçu... ...hem soruşturma hem kovuşturmada geçerli bir şeydi. Ne yaptılar 2016'da? Soruşturmada adli yargıyı... Etkileme suçu oluşmaz diye bir düzenleme getirildi Hı -hı. ne oldu soruşturma aşamasında adli yargıyı etkileme suç olmaktan çıkartılmış oldu Hı -hı. şimdi burada devleti korumak darbelere karşı işte önlem almak çünkü yargı gerçekten de ciddi anlamda arkadaşlar gerçekten çalışmanız lazım normal sizin gibi gözüken bir insan. ...bir cemaatçi yargıçtan bahsederken... ...ama önüne cemaat tarafından... ...bir şey getirildiğinde ki yargılamalardan... ...hepimizin okuduğunu biliyoruz... ...düğmesine basılarak karar veriyor... ...şu iş adamı tutuklanacak denildiği zaman... Hı hı. ...çünkü himmetini ödememiş oluyor... ...mesela örnek veriyorum... Hı. ...ve o tutuklanıyor... ...sadece bu sebeple 2010 yılından sonra ticaret mahkemelerinin... ...tek yargıçlı hale getirildiğini biliyoruz değil mi? Hı. Çünkü etkileyebilmek amacıyla yaptılar... ...şimdi bakın bunu yani, söylediniz... ...yani evet. düğmeye basılınca... Ee, bu e, Gülen cemaatine bağlı hareket eden yargıçlar evet. ona göre karar veriyor dediniz. Peki bugün... Hakikaten bizim son yaşadığımız tabloda da müvekkilimiz bir avukat arkadaşımız Selçuk Kozağaçlı evet. e, son duruşmada dedi ki ben sizden tahliye istemiyorum. Çünkü beni siz yani daha bel tahliye edildikten sonra beni siz tutuklamadınız. ...beni siz tutuklamadığınız için... ...siz zaten tahliye kararı veremezsiniz... ...böyle de. bir çarpışıklık ha, bu, da... ...bu soktuğunuz. da böyle böyle bir şey... ...ama... E, ...önemli olan biraz evvel söylediğiniz... ...bu liyakat... ...tarafsızlık, bağımsızlık... E, ...yanında... ...yargıcın ve savcının bu görevleri yaparken... ...belli güvencelere... ...eğer mesleki açıdan bir hatası... ...bir kusuru, bir suçu var ise bunların soruşturulmasının ve kovuşturulmasının da mutlak surette bu hem iç hukuk açısından hem de evrensel kurallar açısından güvencelerle yürütülmesi gerekiyor. Ve bu aslında ne savcının ...ne de onun ailesinin güvenliği de değil aslında. Toplumun güvenliği. O, toplumun güvenliği, evet. ondan adalet isteyen insanların... Tam da adımızı güvenliği... konuşuyoruz, hukuk güvenliği dediğimiz evet, şey. Evet, Tam o, da bu aslında. Evet, evet. Yani evet. O kurumsal yani... bağımsızlık, bir yargıcın bireysel bağımsızlığı var... ...bir de kurumsal bağımsızlık, yargı organının kurumsal olarak... ...olumsuz etkilerden korunması. Burada devletin önemli görevleri var ve anayasalarla, yasalarla... ...öngörülen kurallara uygun işletilmesi gerekiyor... Bu o, süreçlerin. Ama öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi e, bir ara mı versek? Evet, Aradan e, sonra e, e, güncel konular var. O konularla evet, ilgilisiz evet, çünkü he. yabancı dil bildiğiniz için Avrupa'yı yakından izlediniz ve bakanlıkta özel bir göreviniz vardı. Orada nerede çalıştınız? Ve e, bu güncel e, yargı bakarak... e, reformu ile ilgili e, gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? O konuda da e, görgünüzü, bilginizi vizayla paylaşırsanız sevinceğiz. Ama şimdi bir müzik Kesinlikle. Evet, şimdi Fikret Kızılok'tan bir Vakit var mı? 94.9 Açık Radyo'da bir hukuk güvenliği programındayız. Ve e, geçen haftadan başladığımız işte yargıçlar e, tarafsız olmazsa, yargıçlar bağımsız olmazsa, yargıçlar e, işte yargıç gibi olmazsa ve yargıçların olması gereken güvenceleri olmazsa e, ortaya çıkan e, üretim ne olur? E, toplumda e, hukuk güvenliği denilen bir şeyden söz etme imkanı kalır mı? Veya bu rahatsızlıklar aslında nasıl sıkıntılar yaratır? E, onun için e, bugün bir emekli yargıta savcısı arkadaşımız da konuk olarak alarak evet <gülüyor> evet e, çok staf daha emek gösteriyorsun dedi e, Ama deneyimle bizim evet. için evet. çok önemli deneyim evet, e, Bir bir de işi o cepheden görelim diye Konuşuyoruz. Evet, evet. aynı zamanda evet. sizin. Şimdi sizin e, isterseniz Adalet Bakanlığında ya da yargı e, yaptığınız görevlerden bahsedelim. Çünkü sizin deneyiminizin ışığında değerlendirmenizi istediğim iki önemli konu var. Bir tanesi 29 Kasım'da Ankara'da yargı reformu strateji belgesi ile ilgili. Bir toplantı yapıldı e, Toplantıya Adalet Bakanlığı Ev sahipliği yapıyordu Yargıtay, Danıştay, Hakimler, Savcılar Kurulu Barolar, Akademisyenler Barolar e, derken benim bildiğim Baro Başkanları, baro baro baro başkanları İstanbul Baro Başkanı Ankara, evet çağırıldı. İzmir ve gazetede çıkan haberlere göre yargı reformu strateji, strateji belgesinin son şeklini birlikte vermişler. Şimdi bu bir göstermelik bir birliktelik mi? Oraya çağrılan kişiler meşruiyet kaynağı olarak mı kullanılıyor? Yoksa önlerine verilen materyali oluştururken geçmişte de kendilerinin emeği, deneyimi, önerileri alındı mı? Bu strateji reformu, pardon yargı reformuyla ilgili strateji belgesi ne demek? İsterseniz ne anlama geliyor? Çünkü bitmiş 2009'da ilk düzenlenmişti. Evet. Sonra 2015'te düzenlendi. Şimdi onun süresi doldu. Ocak ayında tekrar açıklanacak deniyor. Ama birlikte hazırlanmış gibi de bir sunum var. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Yani dinleyicilerimize önce şöyle bir bilgi verelim Tabii ben Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Hı -hı. Genel Müdürlüğü'nde çalıştım bu genel müdürlükte çalışırken ne yapıyor o genel müdürlük yani orada ne bu şey genel görmüştüm? müdürlük bizim e, bizim uluslararası ilişkiler dediğimiz Hı -hı. Dışişleri Bakanlığı'na özetle şöyle diyelim Dışişleri Bakanlığı için hukuki görüşü veririz bir Hı -hı. yerde Dış işleri de, e, dış temsilciliklerimizde bir hukuki olay meydana geldiği zaman hmm. Bir hukuk olayı meydana geldiği zaman Onlar dışişleri bakanlığına ya da hmm. emniyete geldiği zaman Biliyorsunuz onların hmm. da ateşelikleri var filan Onların aracılığıyla bize gelir biz bunlara hukuki mutüallayla cevap hmm. veririz bir yönüyle sözleşme Diğer taraftan sözleşme tebligat dediğimiz hmm. uluslararası hmm. tebligat dediğimiz Uluslararası istinabe dediğimiz Uluslararası sözleşmelerin imzalanması dediğimiz hmm. Uluslararası sözleşmelerin ...takibi dediğimiz konular... ...adli an, anlaşmaların hazırlanması... ...onların takip edilmesi... ...benim kendimin hazırladığı mesela... ...uzmanlık bilir kişilik yani aslında... uluslararası hukuku bilen... E, e, ...tabii öyle olması gereken bir yer... ...zaten o yüzden beni... Işte Hı -hı. ...dil bildiğimiz ve işte Hı -hı. o zamanlar master yaptığımız için... ...sicilden buldular o zaman bizi Aynur Hanım... ...yani Hı -hı. biz kendimiz talep bile edemedik... Hı -hı. ...öyle değil... ...sicillere bakıldı... ...bu çocuklar yarın... Bireysel başvuru hakkı tanıdığında Türkiye'yi temsil edecek Strasbourg'da işte e, uluslararası mahkemelerde gençler yetiştirilmek üzere çağrılmıştık biz oraya. Hı hı. Evet. Daha sonra o bölümde çalıştık o bölümde iken ben bunu doktorasını da yaptım uluslararası hı hı. hukuk üzerine. Ee, tabii 2003 yılında çok da manidardır zaten ilk iş hı hı. bizi oradan ...göndermek oldu mesela. İktidar değişir. Evet, iktidar hı. değişir, değişmez. Biz normal hani iktidarı bir kan dönüşümü olarak gördük... Hı hı. ...ama aslında daha sonra bu işin cemaat kanalları... Başka anlamları falan, varmış. Hı hı. O ...hepsini görmek fırsatımız oldu. Hı hı. Şimdi peki... ...biz bunları yaptık... ...tabii o ben orada görev yap... ...dolayısıyla birincisi şunu söylemek lazım. Belgesi. Oraya gittiğimizde şunu gördük... ...bir kere yargıç değilsiniz, memursunuz... Hı hı. ...çünkü bir daire başkanınız var bir genel müdür yardımcınız var, genel müdürünüz var. Hepsinin önünde önünüzü dik diyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu yıllardır söylenen bir şey. Hiçbir yargıcın yargıç sıfatıyla Adalet Bakanlığı'nda çalışmaması, çalışmaması lazım. Bu bir kere mesleki törpü. Siz oradan Büyük gittikten sonra evet, yani Siz oradan gittikten sonra zaten aminiz olarak Adalet Bakanlığı'nı görüyorsunuz. Değil mi? Müsteşarı görüyorsunuz. Sonra asla oradan kurtulma imkanınız olmuyor. Sizi böyle bir eziyorlar orada yani. Siz yargıç değilsiniz. Yerarşiye giriyorsunuz. Bir, bir okur, iki dudak arasındasın. Bir gecede mesela benim tayinim bir gecede çıktı mesela. Çünkü yetkiyle çalışıyorsunuz. Evet. Bir gecede yetkiniz kalkıyor. Kar susuza gidiyorsunuz. Benim öyle oldu mesela. Anlatabiliyor muyum? Bir gecede tayinimiz çıkıyor... Gidiyorsun, ...gönderiliyorsunuz yani. O yüzden de kimseyi kızdırmak istemiyorsunuz. Böyle kendi içinize verilen görevleri... ...yapan kişiler haline geliyorsunuz. Çünkü başınızda büyük bir sopa var. Yani bu sopana ne bu zaman sop kullanılacağı da... değil sopa, yani. Sopa deyince ben araya girebilir miyim? Siz, ben sizin sorunuzu dağıtmak Avrupa istemiyorum. Avrupa Birliği'ne girmek için... ...sırt <gülüyor> <gülüyor> etişesi Bu sopa bu sırtıcılık deyince... Sırtıcılık şöyle, <gülüyor> ...şöyle ben araya girmek istiyorum. <gülüyor> tamam. Biraz evvel konuşmanızın başında... ...dediniz ki işte... İngiltere'de yani hem laik hukuk hem de işte kilise hukuku evet. var. İşte bir anlaşmazlık halinde papaz e, en sonunda diyor ki krala gidelim bunu başvuralım. Kral ben bunu çözerim diyor. Ve hakikaten bu sürecin başlangıç tarihi 1600'lerin başı. 1612. Evet. Ve, bu olay. ve arkasından hemen bu olayın hemen arkasından biliyoruz ki e, özellikle kralın e, tayin ettiği vergileri itiraz eden meşhur Sörd Thomas Darnell ve arkadaşları kralın emriyle tutuklanıyorlar. Evet. Ve daha sonra bu tutuklamanın yarattığı olumsuzluklar dikkate alınaraktan kral şey bir hakim kararı olmadan kimsenin tutulamayacağına ilişkin düzenleme yapılıyor. Arkasından işte Bill of Rights dediğimiz haklar bildirgesi hatta mecliste avam kamerasındaki temsilcilerin Devletin yönetimine ilişkin ve toplumun bütün sorunlarına ilişkin konuşmalarından dolayı tutuklanmamalarını sağlamak açısından bugünkü çağdaş meclis dokunulmazlığı ile ilgili düzenlemeler 1686 sanıyorum konuluyor. Yani bu 1600 yıllar İngiltere'de böyle bir dönem. Şimdi bunu niçin siz söyledikten sonra tekrar hatırlatma ihtiyacı duydum? Bugün şimdi e, yani 1600'den beri Kara Avrupa'sına yayılan bu hukuk, haklar ve özgürlükler bildirgeleri işte özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra e, uluslararası e, belgelerle kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin Yapılan düzenlemeler işte Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hep bunları bu hak ve özgürlükleri güvence altına almak için. Şimdi e, biliyorsunuz son sopa dediğiniz için bunu <gülüyor> soruyorum. E, Demirtaş'la ilgili karar çıktı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve bu karara biz anayasamızın 90 sonuncu maddesi gereğince uymamız gerekiyor ve imza attığımız usulne uygun kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. E, maddesi değil mi? Bunu da konuştuk. Bunu devletin mutlaka hemen e, uyup çünkü. tahliye etmesi gerekiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı oradan dedi ki yani bu bizi bağlamaz dedi. Şimdi, şimdi ben sizi emekli bir Yargıtay yani yüksek hakim sınıfından bir kişi olarak soruyorum. Böyle bir açıklama yapmak yaptıktan sonra devir taşla ilgili veya başka birisiyle ilgili dosyaya bakan ve o dosya ile ilgili tutuklama konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya Anayasa Mahkemesi'ne başvurup bir kararın geldiği ...dosyada yargıç... ...bağımsız hareket edebilir mi? Hukuka uygun hareket edebilir mi? Tarafsız olabilir mi? Bağımsız olabilir mi? şimdi Aslında tabii bunu biraz da... ...devam etmek lazım şöyle. Biliyorsunuz dün Avrupa Parlamentosu'nda da... ...Türkiye konusu ele alındı. Denildi ki bu sadece... ...uluslararası bir sözleşme değil. Türkiye bunu kendi iç hukukuna aktardı. Dolayısıyla Aynen. kendi iç hukukunun... ...bir parçası dedi. Dolayısıyla kendisine bir hukuk kendisine ait bir hukuku uygulamadı dedi. Bu bir uluslararası sözleşme değil. Türkiye'nin taahhüdü bunu içi hukuk aktarmaktı ve yaptı. Kaldı ki denetim altındayız insan aına. Anayasanın 90. maddesine diyeceğiz. göre de dedi zaten dedi bu sözleşmeler dedi yasaların üzerinde. Şimdi Türkiye'nin bu noktadaki eee uygulamamazlığını e, endişeyi de izliyoruz dedi yani en nazik abiyle öyle söyleyebildi Tabii. ben bu, bunu tam bunda tartışma yok ama mesela bir yargıç olarak bir yargıcın psikolojisi olarak hani yargıçlar tarafsız ve yani bağımsız olacak anda, böyle bir laftan sonra, dua ediyorlar ki önüne bağımsızlığı... böyle bir dosya gelmesin Zaten Bağı... ben hayır geldi. Yani. Önüne yani. geldi önüne da... geldi hakikaten bu sopa yukarıda bu sopa ...kullanıldıktan sonra o yargıç... ...bağımsız ve tarafsız Sordu, olarak hareket edebilir. Sorduğu sonra edebilirim. yanıtını biliyor tabii. Ben, ben şunu söyleyeceğim aslında. Hayır ben bunu, bunu, bunu bir, bir yargıcın duygusu şöyle. olarak evet. soruyorum. Yargıcın, yani. Bir kere bir kere tabii... O ...yargıç ve cumhuriyet savcıları... ...zaten bunu bizden daha iyi biliyorlar bu sıkıntıları. Kendi iç işleyicilerini, o kapalı şeylerini biliyorlar. Evet. Daha da ötesi var aslında. Daha büyük sıkıntı toplum açısından şu. Şimdiden sonra... Adil bir karar verseler dahi artık kimse açısından inandırıcı olmayacak. İşte strateji belgesine gelelim. Mi? Bakan da bunun farkında. Diyor ki e, biz yargının daha güvenilir olmasını sağlamak zorundayız. Strateji eylem planımızı hazırlarken <gülüyor> bunu biliyoruz. Ve Ocak ayına kadar evet. bunu hazırlayıp soracağız. Ben, Herkesin farkında Ben şöyle bir artık bir e, yargıç olmadığım için sürgünlerden etkilenmeyeceğim için şunu söyleyebilirim. Sayın Bakan'ın adalete ulaşmak için yapması gereken tek şey... ...hakimler ve savcıya yüksek kurulu başkanlığından istifa etmesi. Tabii o istifa ise başkası gelir aslında evet. sistem belirleri. Ama yani işle. anayasal... İsteşarının ayrılması, oranın sadece bağımsız ve tarafsız yargıçlara bırakılması. Hı. Bu yapılmadığı sürece en başta mesela özünde. Evet. Bu yapılmadığı süreci bu işin en önemli Yargı kısmı. nasıl yönetilmeli o e zaman? Sırt etece planı bunu da belirlemeli mi? bakın arkadaşlar şeyi biliyorsunuz 2010 anayasaya değişikliğinden önce... Ben o zaman savda yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Biliyorsunuz Yargıçlar ve Savcılar Derneği de kurduk biz. Ben onun hı hı. da yönetim kurulundaydım. Ee, ve e, Yargıçlar ve savcılar bu Ergenekon dosyaları ile ilgili alınamasın diye hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile yapılan işlerde olmasın diye kurulun siyasi üyeleri askıya aldı. Bakınız açınız internette var. Kurulun dedi. Biz dedi, çünkü dedi bizim aleyemize karar alabiliyorlar. Dolayısıyla dedi, kurulum dedi, çalışmalarını askıya alıyoruz. Biz yar savu olarak ertesi gün Ankara Adliyesi'ne gittik. Anayasağlığı ihlal etmekten Adalet Bakanı hakkında suç dursa bulunduk o tarihte. Şimdi e ismi, mücadele etmek adına. Şimdi yani ismini, ertesi günde başlattılar hemen. Yani dediler ki toplamamız lazım. Şimdi diye. bakın e, ismini söylemeyeceğim de e, çok eski tarihte ee, yine avukatlıktan adalet bakanı olan bir meslektaşımıza söyledik. İşte o zaman da e, yine e, HSYK'nın başkanıydı, adalet bakanı. Dedik ki anayasada bu düzenleme olduğu sürece sizin e, yani buradan çekilmenizin bir yararı yok. Ancak şunu yapabilirsiniz. Siz bütün e, hakimler savcılar yüksek kurulum ki o zaman 5 kişiydi biliyorsunuz e, yani e, bina teçhizat par, personel işte ekonomik ihtiyaçlar bu konudaki toplantılarına katılın ama diğer toplantılara ve teftiş kurulu toplantıların teftiş kurulu başkanı olarak da yine toplantılara katılmayın e, böylece adalet bakanının yani yürütmenin bir organı olan veya yürütmenin bir memuru olan bakanın yargının tepesinin üstünde durması e, gibi e, komik bir durumu ortadan kaldırmış olabilse. Tamam Avrupa'da da bazı ülkelerde böyle bir uygulama var ama bu işi bozuyor. Yani sonuçta. Sonuçta biliyorsunuz Avrupa'da değiştirdiler onları. Evet. Yok, Şimdi, uyardılar. En son Fransa'ydı. Evet, evet. evet. En son da o. Evet, evet. Fransa dahi Hı -hı. E, Cumhurbaşkanı'nın e, SK başkanı ki sembolikti onu bile Avrupa Birliği kabul Görüntünü etmedi. De ee, dedi ki çıkacaksın dedi. Tamam kurul şu anda tamamen. E, i̇şte o zaman o zaman bu e, Adalet Bakanı olan avukat arkadaşımız dedi ki ya o zaman dedi hükümet edemezsiniz. Şimdi hükümet edebilmek veya başka bir saikle. mesela bir ülkenin sınırlarını koruma sahikiyle hukuka, yargıca, savcıya bu kadar müdahale özellikle yargıca bu kadar müdahale. Aslında hiçbir işe yaramıyor. Ne hükümet edene yarıyor, ne devlete yarıyor, ne halka yarıyor, ne topluma yarıyor. Ancak e, hakikaten e, bu e, müdahalelerin yarattığı boşluk ve sıkıntı e, toplumda kişi güvenliğini, kişi özgürlüğünü evet. ortadan kaldırmaktan başka bir işe yaramıyor. Hukuk güvenliğini ortadan kaldırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bakın şunu örnek vermemiz lazım. Bugün gene... Yine... Baş sağlığı diliyorum ölenlere. Ankara'da bir tren kazası ya yaşadık. Öylelik. Bakın eğer Çorlu'da olan olay yeterince soruşturulabilseydi, Şimdi davası bile açılmamış yani. Aradan bu kadar zaman geçti. Do doğru bir soruşturma yapılabilse, sorumlular istifa edebilse, Cumhuriyet savcılıkları bununla ilgili hiyerarşideki herkes hakkında soruşturmayı yapabilse, biz bu kazayla karşılaşır mıydık tekrar acaba? Şimdi bunlar bunlar işte hukuk güvenliğinin olmadığı yerlerde sonuçta de sebebiyet veriyor. İşte hukuk güvenliğini ortadan kaldıran en önemli çıkıyor. şey de yürütmenin doğrudan e, yargıya ve yargıçlara çok somut açık müdahaleleriyle e, işte hani sizin e, Güren hakim ve savcıları ile ilgili e, e, belirttiğiniz işte düğmeye basıldığı zaman o düğmedeki basılan nokta gibi karar veriyor dediniz. Bunun sadece o dönemde değil yanlış bugünkü dönemdeki de yanlışları çok e, bir hasarlar. Tabii şöyle söylemek lazım yanlış anlaşılmasın. Özür dilerim Bahri abi sözünüzü bölmüş e, gibi tabii. oldum ama bakın biz e, 2016'daki bu 15 Temmuz olayından önce yargıda her zaman zaten siyasi iktidara dernek olarak, sendika olarak anlatmaya çalıştık. Yargıda böyle bir sıkıntı var diye. Bilinmeyen bir şey değildi bu. Herkes biliyor artık. Sonuçta 15 Temmuz'u yaşadık bu ülkede. Ve atıldılar. Ancak bakıyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra alınan yargıç ve savcıların %20'si yine atılmış. Cemaat bağlantısı sebebiyle. Şimdi devlette böyle ciddi büyük sıkıntılar var, bir travmalar var. Ve ne oldu aslında? Şu anda cemaate karşı bir mücadele verilirken aynı zamanda benzer bir koruma kalkanıyla yani hani buna verdiğiniz bir mücadele sanki cemaati savunuyormuşsunuz noktasında bir şeymiş gibi geliyor. Oysa bizim söylemeye çalıştığımız tek şey şu. Şu olmalı. Şu çok önemli. Demin Aynur Hanım'ın önünde çok önemli kitaplar var. Tarihte var. Adalet idesi oturtulmadan yargı Yürütmenin bir organı haline getirilmekten çıkarılmadan bu işler bitmeyecek. Bazen şu da söylüyorlar işte bir liderle özdeşleştiriyorlar. Çavez de biterdi. Çavez öldü ama aynı demokratiden uzaklaştırma, anayısızlaştırma Macaristan, Polonya gibi ülkelerde devam ediyor ciddi bir şekilde bizim gibi ülkelerde. Dolayısıyla biz bu kuvvetler ayrılığını tam olarak içselleştirmeden toplumunu talep etmeden diyeyim. Çünkü ben bu kadar sürgüne uğruyorum. Kimse arkamdan benim ne olduğumla ilgilenmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu toplumda bir infial yaratmıyor. Ya bu ülkenin yargıcını niye isteği dışarısında bir yere gönderiyorsunuz? Bu çocuğun da ailesi var ve bu benim haklarımı savunmak için. Bu benim kişisel bir ayrıcalığım değil. O soruya yanıt vereyim. Bakın meslekte biz şöyleydik. Ben Nihsar'da görev yaparken hakkımda bir ceza tutanağı tanzim edildiğinde... Benim hiyerarşik olarak polis bana ceza kesemeyeceği için ağır ceza mahkemesine gider yargıçlar da ceza alırdı ve benim arabam arandığında aranmak için geldiğinde polis bizim gibi yargıçlar şunu yapardık hiç kimliğimizi söylemezdik arahtırdık tanındığımız zaman onlar derlerdi sayın savcım sayın yargıcım hani söyleseydiniz arama yapmaz olur mu çocuk sizde görev yapıyorsunuz siz bizim böyle bir ayrıcalığımız yok dolayısıyla ee, bu, bu noktada bir ayrıcalık değildir Yargıç Omo. Nasıl bir ayrıcalıktır? Bakın 18 ayrıcalık saat. Değil, bu güvence yani. Tabii. Bu, bu güvence... güvence işte. Ben 18 saat dosya okuyordum var abi. Gerçekten bakın. Cumartesi, pazar dahil. O dosyaları okurken kim haklı, kim haksızı ayırmaya çalışırken aldığım hazzı besteğin hiçbir yerinde alamadım bakın. Gerçekten çünkü artık bir de tecrübe kazanıyorsunuz. Yani öyle öyle girit problemler oluyor ki saatlerce oturuyorsunuz ceza genel kuruluna itiraz yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki çok ufak bir problem gelebilir aslında dışarı. Ya ne olacak bunu böyle Aa, yargı öyle değil işte. Yargı felsefesi olan bir şey. Ve oradan ürettiğimiz bir şey Hakkare'deki bir çocuğumuzu da etkiliyor. Edirne'deki bir çocuğumuzu da etkiliyor. Toplu olarak ülkedeki bir düzeni sağlamaya yönelik adalet idesini oluşturuyorsunuz. O kadar ...ulvi, yani bunu hissettiğiniz zaman... ...o kadar sizi mutlu eden... ...haz veren bir meslek ki... ...herkesin bunun içinde olmasını isteriz. Bir de şimdi... ...sizin soracağınız ben. Yani reform konusu... ...sonraya kalıyor ya o zaman. Ya sonraya Çünkü, derken aslında tam da aslında... ...yani reform konusunda bahsedilenler... ...mesela özür dilemek söyleyeyim şöyle... ...mesela yan sorunlar... ...bunlar ana problemler değil. <gülüyor> Yargının asıl sorunları... ...işte anlattıklarımızda yatıyor. Şimdi <gülüyor> yargıyı hızlandırmak için... Bir süre koymuşlar efendim. Evet. Diyorlar ki işte bir üç ay içerisinde hedef soruşturmayı... Hedef süre var. Hedef evet. süre. Bu bir kere yargı bağımsızlığı Davalar daha yıkarı. Davalar soruşturmaları. Hem Şimdi... diyor ki hızlı değil nitelikli yapacağım. Hem de hedef Olmaz süreyi yönetmeliyim. Şimdi bakın ne? yargıya bakış açısıyla ilgili. Yargıyı sanki bir Adalet Bakanlığı'ndaki bir genel müdürlük olarak düşünüyor. Adalet Hı -hı. Bakanlığı. Hı -hı. Bu strateji geliştirme raporlarını ben bakanlıkta Hı -hı. çalışırken her Hı -hı. yıl yaptık efendim. Hı -hı. Tabii Bu da onlardan biri. Hı -hı. Ama Avrupalı şunu söylüyor. Severiz sevmeyiz. Diyor ki adam net diyor evet. ki Kopenhag kriterlerimiz açık. Evet. Eğer bunlara yaklaşacaksanız gelin, yaklaşmayacaksanız gelmeyin diyor. Avrupa Birliği'ne e Şimdi uyuyacaksa... o zaman bunlar ne oluyor? Hı hı. Bunların hepsi bence kamu oyunu. E, bilgilendiriyorlar ama doğru bir bilgilendirme oluyor mu bence olmuyor çünkü yargının sorunlarını çözmüyorsunuz ki aslında şimdi tabi biz hep hep yıllardır şimdi bu e, süratlendirin hani belki gidiyorlar diye gideriz hani aslında tek tek ben bakarız. böyle tek tek konu konu ha. konuşmak istiyordum ama mesela e, bu beşinci reform eylem grubu e, ayın on birinde toplandı dört bakan herkes biliyor e, orada da bir ortak bildiri açıklandı yine adalet bakanı yargı reformu belgesini dedi Ocak ayında açıklayacağız ama çalışılm bunun da önemli açıklamaları var. Hem gümrük konusunda serbest dolaşımla ilgili. Ama bakın söylenen şey şu. 29 Ağustos 2018'de de söylenmişti. Türkiye'nin AB üyeliği yine hedef olarak varlığını sürdürmekte ve öncelik olarak da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi biliyorsunuz Türkiye'yi geçen sene Nisan ayında denetim altına almıştı. Bu denetimin manasızlığı, yanlışlığı üzerine ve oradan çıkmaya yönelik ve Avrupa Birliği'ne yönelik hedeflerle ilgili de istikrarlı adımlara yönelik sözler veriliyor ve hedefin dışında da yargıç sayılarının artırılmasıyla ilgili önemli şeyler söyleniyor ve şu şu kadar kişiyi bakın diyor ki 2019 yılında 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı 500 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı 100 idari yargı e, hakim adayı e, belirlenecek. Bunlarla ilgili de bir SYM üzerinden aracılığıyla şey düzenlenecek, Sınav düzenlenecek Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesine ilişkin 1 Mart 2014'te Yürürlüğe giren bir 5 yıllık Eylem planı vardı 2019 yılında Bunun yenilenmesi gerekiyor Yine organize suçlarla Mücadeleye ilişkin bir eylem planı var Bu eylem planı da 2018'de sona eriyor Onun yenilenmesi Güncellenmesiyle ilgili yani demek istediğim biz sizi birkaç e, programda daha konuk etmeliyiz. Hmm. Örneğin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi e, belgesinin içinde neler vardı? Çok önemli hedefler var. Evet. Örneğin tutukluluk süresinin kısalması ile ilgili adli kontrolün alternatif olarak e, tutuklama yerine yerleştirilmesi ile ilgili çok önemli iddialar var. Bu ama... iddialar var ama fiili uygulama <gülüyor> tam fiil, tersi. Tabii tam yani, tam, yani, yani, i̇şte, zaten bu iki sorunsundaki. Bir... Sorun hı hı. burada şimdi bunların yapılışı çok güzel yani hepimiz deminden beri anlatmaya çalışıyoruz hı hı. zaten bunu. Hı hı. Ama e, şu, şu anda bakın yıllardır ben mesleğe başladığından beri yargının daha hızlı karar verilmesiyle ilgili sürekli strateji raporları hazırladık. Ben bakanlıktayken kendi kısmında olanı hazırladım ama hiçbirisi uygulamaya geçmedi. Neden? Yargı, yargıya bakış açısı her şeyden önce adaleti sağlasın diye olmayınca. Evet araç olarak kabul edilince yargı... E şimdi yargı... ne oluyor mesela yargıda hızlanmıyor hala 4-5 yıl dosyalar yargıtaydı bekliyor arkadaşlar yani bu da bir realite olarak Tabii. duruyor. İstinaf mahkemelerindeki yargıçlar yemin edeyim ben size söyleyeyim yani ağır ceza mahkemeleri Türkiye'de uyumuyorlar yargıçlar o kadar yoğun bir iş yükleri var ki yani dosya okuyacak vakitleri yok bir taraftan da. Ağır bir üç iki altındalar. Ama, ama mesela çözülmüyor ki daha fazla yargıç almak değil mesele. Ama sonunda yargıçları önüne alıp önce hmm. karar veriyor. İşte Avrupa Birliği'nin kriterleri evet. var. Kişi başına şu kadar polis, kişi başına şu kadar hakim, kişi başına şu kadar mahkeme. Türkiye bir taraftan şeklen onları yerine getiriyormuş gibi davranıyor, bir taraftan da yargıyı araç sağlaştırmış muhaliflere üzerinde. Aslında şey Avrupa Birliği de aslında evet. bir bu noktada ikiler. bir şey, bir şeylere pek inanmadığını ben de biliyorum. Evet. Gerek Süreyi... komik olan şu Avrupa Birliği ile ilgili reform var. özür dilerim Bahri abi. Avrupa Birliği'nden hiç kimse yok. Bakın arkadaşlar. Evet. Yani bunun da bir altını çizelim. Genel süreyi yani... doldurduk. Evet. Ee, ama ee... bu konuyu herhalde bir daha sizi tekrar davet edeceğiz. Ben şeref duyarım tabii. Şeref sizler birlikte olmaktan. Ben tekrar konu konu konu konu adım adım konuşmakta aynı. Evet. Bu konuyu evet. yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını, adil, etkin ve bağımsız yargı konusunu, bunun ne kadar önemli olduğunu konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki hukuk güvenliği evet. programında buluşmak üzere. Evet. Hoşçakalın diyoruz. Konumuza çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Görüşmek ediyoruz. dileğiyle. Hoşçakalın. Hukuk güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tunca.